Ee, üzüntüye dönüşmemesi için, karne üzüntülerinin anne babalar tarafından çocuklara mutlulukla geri dönebilmesi için, anne babalar tarafından çocukların eğer zayıf karneleri varsa teselliye dönüşebilmesi için, söyleyeceğimiz birkaç cümlemiz var karnelerle ilgili olarak. Çünkü çocuklar, ilk öğretim çağındaki çocuklar, önümüzdeki günlerde, cuma günü, ...bir e, tatil dönemine daha, yaz tatili dönemine daha e, girecekler. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 30.77'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve ABA için 2.4, Turkcell için 1.8 lira. Şimdi dünkü programımızda ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Ünal Yarım Ağan'la yapılmış olan bir röportajdan bahsetmiştim. Ve dinleyicilerimiz yoğun bir şekilde ilgi alaka göstermişler bu ıı, okuduğumuz habere. Neydi bu haber onu ıı, bu röportaj neydi isterseniz ondan bir kere daha bahsedelim. ÖSYM Başkanı yani Türkiye'deki sınavları ayarlayan merkez ister SBS sınavları olsun ister Üniversite sınavları olsun. Ayarlayan, Türkiye'deki bütün sınavları ayarlayan merkezin başındaki hocamız, değerli Ünal Yarımağan, şöyle bir ifade kullanmış. Bir iki yıl önce üniversiteye giriş sınavında 80-12-3-8 sorusunun cevabını sormuştuk. Ve 600.000 öğrenci, bu basit matematik sorusuna cevap veremedi diye belirtmiş. Ünal yarımağın. Yani d 4 tane rakamı toplayıp çıkartacaksınız. aslı bu. Yani en büyük rakam da 80, 12 artı 3 artı 8. Den 80'i çıkartacaksınız 80 80'den o rakamı çıkartacaksınız. Ve bu soruya cevap verilememiş olması gerçekten trajik bir durum. ...ile karşı karşıya olduğumuzu, eğitim sisteminde trajik bir durum olduğunu belirtmiştik. Yani öğrenemez mi insan ilkokul çağında dört tane rakamı toplayıp çıkartmasını, lise yıllarında dört tane rakamı toplayıp çıkartmasını öğrenemez mi? E öğrenebilir. O, o zaman eğitim sistemimizde bir anormallik yok mudur? Yok mudur bu işin acaba çaresine bakacak birileri, ben varım deyip cesaretle şu sistemde acaba nerelerde arızalar var... Değiştirebilir miyim, değiştirebilir miyiz acaba diyecek sivil inisiyatif, Eğitim Bakanlığının içerisinde, Milli Eğitim Bakanlığının içerisinde sivil inisiyatif veya toplumun değişik hassas noktalarındaki sivil inisiyatif diye bahsetmiştik. Bu konuyla alakalı gelen mailler oldu. O maillerin içerisinde bir tanesini özellikle seçip burada okumak istiyorum. Seçtim burada okumak istiyorum. ...çok e, güzel bir noktaya temas etmiş. Aslında dünkü programımızın içerisinde benim de ısrarla vurgulamaya çalıştığım bir noktaydı bu. Şöyle söylemiş dinleyicimiz, şöyle yazmış. Hayırlı günler, düşüncelerinize katılıyorum. Yalnız ben de KPSS'ye hazırlanan bir insan olarak... ...LGS, ÖSS ve üniversitelerin vize ve final sınavlarını geçmiş bir insan olarak... 660 bin kişi, e, kişinin o soruyu çözememesini, bilememesine bağlı değil, ön yargı ve telaşına bağlıyorum. Çünkü matematiği çok sevmeme, başarmama rağmen o sınav telaşında çarpma toplamayı doğru yapamadığımız oluyor. Artık bu yaşıma kadar yaşadığım bu sınav stresi gerçekten benim ruhumda da bedenimde mide, mide yaraladığı, Suratsız sinirli bir insan oldum ve işin komik tarafı LGS'de de, SBSS, de, KPSS'de de aynı tarz sorular çözmekten çok sıkıldım. Bu konuyu da değinseniz çok iyi olur bence demiş. Yahu şimdi ben ne diyeyim bilemiyorum ki. Şimdi okuması da zor. Şimdi bakın LGSD'de, SBSS'de de, ÖSSS'de de, KPSS'de de. Yani bu SS'leri artırabiliriz. Aleste'de, de bilmem ne. Yani ne vaziyete geldiğimizi acaba çok değerli yetkililerimiz görmüyor mu acaba? Bakın sayın hanımefendi diyor ki ben de mide ruhumda ve fizimde artık diyor yaralanmalar oldu bedenimde, sinir sistemimde yaralanmalar oldu. Midem yaralandı. Suratsız, sinirli bir insan oldum şu vaziyette. Niye? Hazırlanayım diye. Yani biz objektif kriterler içerisinde insanları seçelim diye uğraştırırken, aslında objektifleşmeye çalışırken, insanların ruhunu tahrip ediyoruz. Acaba bunun ikisinin arasında bir denge kurulamaz mı? Ruh, i̇nsanın ruhunu incitmeden, insanın o ee, ...duygu dünyasını yaralamadan... ...zedelemeden... ...acaba bir takım yöntemler kullanılamaz mı... ...yoksa illa bir tek bildiğimiz bir şey var... ...o da sınav yapacaksın... ...geçen geçer kalan kalır şeklinde mi acaba insanların seçilmesi lazım... ...artı... ...yani bir de şu konuyu acaba tartışmaya açsak nasıl olur... ...yani üniversite sınavlarına insanlar niye girer... ...yani niye üniversite sınavları var... ...üniversite sınavları olmasa olmaz mı yani... ...üniversite sınavları acaba olmasa olmaz mı... Çok ütopik bir şey gibi geliyor değil mi? Yani liseyi bitirenlere ne var ki yani gitse, üniversiteye gitseler ne var ki? Onlarına niye sınav çıkartıyoruz ki? Bakın yurt dışından örnekler vereyim. Yine Avrupa'nın değişik ülkelerinde. E, Hollanda'dan yine örnek vereceğim. Geldiğim ülke Hollanda'dan örnek vereceğim. Hollanda'da liseyi bitiren bir kişi gider normalde üniversiteye kayıt yaptırır. Yani niye sınava girsin ki bu kişi? Üniversiteyi okumak istiyorsa... ...alkışlarla üniversitenin bahçesinden içeriye davet edilir. Takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani demek dört yıl daha sen okumaya azimlisin. E, seni teşekkürle, takdirle karşılıyoruz. Gel bölümüne kaydını yaptır diye. Ve bu kişiye ellerinden geldiğince... Ee, üniversite sınavında herkes destek olmaya çalışır. Kişinin moralini bozmamaya çalışır. Niye? Ya Bir beyin yetiştiriyorsunuz siz o sırada. Toprağa bir tohum koyuyorsunuz o çocuğun üniversiteye gitmesiyle birlikte. Dolayısıyla o çocuğun hocaları, o çocuğun etrafındaki bilim insanları, bilim adamları e, ona göre o çocuğun etrafında şekilleniyor ki toprağa düşmüş olan bu tohum neşet etsin yukarıya doğru genişlesin diye. Şimdi Orada sınavsız sistem var da neden Türkiye'de acaba sınavlar, e, sınav diye bir e, şeyin içerisine Türkiye'deki çocuklar sokuluyor? Gelin bir irdeleyelim. Gelin bu konuyu bir tartışalım. Şimdi hemen cevap olarak şu söylenebilir tabii. Üniversiteler yetersiz Türkiye'de. E, çok değerli yetkililer yani üniversiteyi çoğaltın, üniversitelerimizi çoğaltın. Yani her şehre eğer bir üniversite yetersizse 3 üniversite yapılsın, 5 üniversite yapılsın, 10 ya tane yapılsın, 20 tane yapılsın. E yapılsın diyoruz da üniversite demek bina demek değildir diye cevap verebilirsiniz belki bana yani e, üniversiteleri yapmış olmak dört tane binayı yan yana yapmış olmak kampüsü yapmış olmak önemli değil ki ya içerisinde öğretim elemanları koymanız önemli e, öğretim elemanları sayısı Türkiye'de çok az yani yetersiz şu anda öğretim elemanları diye cevap verebilirsiniz peki bana ama ben de onun karşılığında şöyle Türkiye sistemini masaya yatırdığımızda ne çıkıyor karşımıza e peki öğretim elemanları siz temin edin yetiştirin yetiştiremiyorsunuz niye yetiştiremiyorsunuz e onların da karşısında ALES diye bir tane sınav var nasıl yani şöyle yani siz öğretim elemanı açığım var diye uğraşıyorsunuz bir taraftan onun için üniversiteleri genişletemiyorsunuz e kapılara bir bakın ALES sınavlarına girin bir bakın yani on binlerce kişi ben akademik personel olmak istiyorum, kendi master ve doktoramı tamamlamak istiyorum diyerek kendinden fedakarlık yaparak aslında bu bir fedakarlıktır. E çünkü çoğu evli varlık kişiler akademisyen olmak isteyenlerin ve ben akademisyen olmak istiyorum diye e, müracaat edenlere bu yola girenlere de önüne bir başka sınav daha çıkartıyorsunuz. Ona da ales diyorsunuz. Yani şimdi bu bir kısır döngü değil mi? Siz bir taraftan üniversiteleri çoğaltmaya çalışıyorsunuz çoğaltamıyorsunuz çünkü öğretim elemanınız az öğretim elemanını çoğaltayım diye uğraşıyorsunuz onun da karşısına bir sınav çıkartmışsınız. E, üniversiteleri çocuklar sınavsız girsin diye uğraştırıyorsunuz öğretim elemanımız yok öğretim elemanınız olsun onlar sınava girecek çocuklar sınava girecek yani bu bir kısır döngü değil mi? Şimdi öğretim elemanlarının olmak isteyen, akademisyen kişilerin önüne niye sınav çıkartılır? Ben onu da çok anlamış değilim. Neden anlamış değilim? E çıkın, yani birisi eğer bir master çalışması yapacak ise bırakın master çalışmasına, destek olun o kişinin, yardımcı olun. Sınavda, neden sınavla bu kişiyi elemeye çalışıyorsunuz? Yani eğer kişi kabiliyeti yetersizse... Eğer o master bölümünü yapamayacak ise o takdirde zaten girdiği üniversitenin iki yıl devam ediyor master e, programları yüksek lisans programları e, zaten yüksek lisansını tamamlayamaz birinci yılını tamamlayamaz derslerini zaten veremez e, tezini zaten yazıp veremez işte bir komisyon kuruluyor komisyona zaten derdini anlatamaz o yüksek lisanstaki kısmı e, tezini savunacak durumda olamaz ve o kişi zaten e, başarısız olur ve zaten o kişi yüksek lisans ...lisansını alamaz veya doktorasını yapamaz. Şimdi başlangıçta elemek neden? Yani şöyle bir şey söyleniliyorsa... ...işte kaliteli kişiler veya belli bir e, hazır bulunuşluğa sahip olan kişiler geçsin diyorsanız... E, ...yüksek lisansa... ...o zaman ALES sınavlarının içeriğine lütfen bir bakın. Kişi şimdi mesela psikolojiden yüksek lisansa girecek. E, ALES sınavına bir bakın... Yani akademisyenlerin önüne koyduğunuz kriterlere bir bakın yine toplama çıkartma soruyorsunuz yine logaritma soruyorsunuz veyahut işte üçgen soruyorsunuz kare soruyorsunuz ya psikoloji ve yüksek lisans yapacak kişinin ne alakası var şimdi bu sorularla? Yani akademik o kişinin kafasının iyi çalışıyor olması, matematiği illa çözüyor olmasıyla mı alakalı? Yok, böyle bir şey de yok. İşte çoklu zeka kuramı var ortalıklarda gezen, bilimsel bir kuram. Kişi her sahada illa başarılı olmak zorunda değil ki. Kişi psikolojide ise, sosyal bilimler sahasındaysa, sosyolojide ise, de ilgisi ve alakası yoksa, e yazık değil mi bu kişinin önüne matematikten sınavlar çıkartıyorsunuz ve bu kişiye belli bir puan alırsan ancak sen sosyolojide yüksek lisans yapabilirsin, psikolojide. ...apolojide yüksek lisans yapabilirsin... ...veya işte... E, ...şu bölümde yüksek lisans... ...İngilizce öğretmenliği yapacak kişi... ...Ve İngilizce'de yüksek lisansa girecek örneğin kişi... ...yine ne aynı şeyi çıkartıyorsunuz... ...branşlarına ait bir takım... ...bilgiler sorulmuş olsa... ...ona da hak vereceğiz ama... E, ...genel bir sınav yapılıyor... ...kim bunu başarırsa... ...yani bunun adı objektif kriter diye konulmuş olsa da... ...kriter objektif değil... ...yani evet... Dinleyicimizin bu mesajıyla çıktık bu e, yola buraya geldik. Evet yani e, Türkiye'deki şu garabet mutlaka görülmesi lazım. ÖSS, ÖYS, SBS, KPSS, e, efendim, daha ne var? SBSS, LGS gibi sınavlar yani bu... Topraklarda yaşayan insanlara objektif kriterler ile bir yerlere koyma amacı gütmüş olsa da şu andaki gelinen nokta kişilerde mide kramplarına kişilerin psikolojilerinin bozulmasına ve dinleyicimizin ifadesiyle suratı asık bir insan olmasına neden oluyor. Ve artı yani bu kişi eğer hazırlık kurslarına gidiyor ise o takdirde başarı sağlıyor. Yani sizin oluşturacağınız kriter öyle bir şey olması lazım ki yani Hakkari'de de giren bir kişi, Sinop'ta da giren bir kişi, Malatya'da da giren, İstanbul'da da giren ve hazırlık yapmadan o kişiyi öyle bir eğer sınav illa ki kaygımız var illa sınav yapalım da kişileri alalım diyorsanız ki ben ona çok taraftar değilim o takdirde hiç sınava girme, hazırlık kurslarına gitmeden kişinin kazanıyor veya kişinin bir takım yeteneklerini ölçebilecek bir sınav olması lazım. Artı kişinin ilgi sahasında bir sınav olması lazım. İlkokul çocukları değil ki koskoca akademik camiayı sınava sokuyorsun. Matematikten sınava sokuyorsun. Sosyolojici matematiğin ne alakası var? Branşıyla ilgili olması lazım. Ona soracağını söyler. Yani yazlıktır. Çocuklar 6. sınıftan itibaren, 7. sınıftan, 8. sınıftan 8. sınıfa doğru giderken daha o yaşta sınav kaygısının içerisine sokuluyor. Liseyi bitirmek üzere e, sınava giren, üniversite sınavına giren kişilere dört tane rakamı yan yana toplayın ve çıkartın diyorsunuz. Kişinin yaşadığı sıkıntıya bakın ki dört tane rakamı toplayıp çıkartamıyor. Yüz kişiden değil, altı yüz bin kişiden bahsediliyor. Dört tane rakamı toplayıp çıkartamıyor. Bu şu demek yani, sınav kaygısı, sınav e, heyecanı ve üzerinde oluşmuş olan baskı yahut da meseleyi tam anlayamamış olan kişilerin sayısı 600 bin. E, kaç kişi giriyor ki zaten üniversite sınavına? Yani 1-1,5 bir, bir milyon kişi giriyor. Bunun yarısı eğer bunu yapamıyor ise o takdirde yetkililerin mutlak suretle bir yerlerden başlaması lazım. Bu garabeti daha fazla sürdürmemek için diye düşünüyorum. Yani bu tartışmayı başlatan değerli hocamız Ünal Yarımağan... Umarım ki bu e, konuda sadece problemi göstermek ve 600 bin kişi e, bu işi çözemiyor, e, bu çocuklar nasıl çocuklar demek değil. Hayır, biz ne yapıyoruz e, sorusuna da mutlaka e, cevap bulunması lazım diye düşünüyorum. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulç bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Efendim göndermiş olduğunuz e-maillere... Cevap vermeye çalışacağım. Konunun dışında gelen e-mailler var. Şu anda annelerin belki küçük yaşta çocuğu olanların belki başka başka dertleri var. Çocukları okula gidenlerin daha başka dertleri var. Herkesin sorularına mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışacağım. Şimdi dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Merhaba Adem Bey. Ben şunu öğrenmek istiyorum demiş. İlk evliliğinde mutlu olamayıp ikinci evliliği düşünen. Fakat çocuğu ya da çocukları olan kişiler, çocukları hangi yaştayken ikinci evliliği düşünmeliler. Çocuklar üvey anne veya babalarına nasıl hitap etmeli? Çocukların yaşına göre hitap şekli değişmeli mi? Mesela ergenlik döneminde olan bir çocuk üvey babaya amca diye mi, baba diye mi hitap etmeli? Bir de bir tarafın, bayanın, kız çocuğu, erkeğin erkek çocuğu var ise... Ve bu çocuklar ergenlik döneminde ise nasıl davranmak gerekir? Karşılaşılacak sorunlar ve çözüm önerileriniz nelerdir diye sormuş dinleyicimiz. Evet gerçekten hakikaten çok gerçekçi bir soru sormuş dinleyicimiz. İkinci evliliği yapmak isteyen bay ya da bayan. Bir çocukları hangi yaştayken acaba bunları düşünmeli? Sorusuna tek tek cevap vermek gerekirse. Şimdi çocuk ne kadar erken yaşta? İşte ikinci evliliği erken yaştaysa ikinci evlilik yapılır ise o kadar çok sorunlar aşılarak uyum süreci daha kolay gerçekleştirilerek gidilir. Yani örneğin çocuk bir yaşındaysa evlilik o zaman e, düşünülüyor ise böylesi bir çocuğun işte... Üvey baba diye söylemişsiniz ama ben biraz sonra ona da değineceğim. Ama siz söylediğiniz için söylüyorum. Üvey babaya alışması daha kolay olur veya üvey anneye alışması daha kolay olur. Artı üvey annenin de o çocuğa alışması çocukluktan itibaren, bebeklikten itibaren olduğu için. Ancak bu, bunu söylerken şunu da yanılgıya kapılmayalım. Bir yaşında çocuğumuz var, iki yaşında çocuğumuz var ve ayrıldık. E hemen evlenelim. Hayır, evlilik ruhen ...hazır olmayı da beraberinde getirir. Yani çocuk küçük... ...o zaman biz çocuk ileride... ...sorun yaşamasın diye biz kendimiz... ...hazır olmadan eğer bir evliliğin içerisine... ...girersek çocuğumuzu kurtaralım... ...derken o zaman Boğaziçi Köprüsü'nden... ...kendimizi aşağı atmış oluruz. Çocuk isterse yukarıda yalnız başına kalsın... ...siz olmadıktan sonra bir işe yaramaz. Dolayısıyla siz ruhen... ...hazır olduğunuz... ...bir ki çocuğun da en küçük yaş dönemine gelen dönemde ikinci evlilik yapılması e, doğru olandır. Ancak çocukların e, ilerleyen yaş dönemlerinde belli kritik e, dönemleri vardır, kritik anları vardır. O dönemlerde evlilikler birazcık daha hassas düşünülmesi lazım. Örneğin 4 ve 7 yaş döneminde çocuklar biraz hassastırlar. Yani sosyalleşme dönemi içerisindedirler, sosyalleşme süreci içerisindedirler. Ve çocuklar birazcık e, annelerini görmüşlerdir, bilinçli gözle bakıyorlardır, babalarına bilinçli gözle bakıyorlardır. İkinci bir evliliğin aslında e, kıskançlıkla neticileneceği bir dönemdir 4-7 yaş dönemi. E, o, ya, o, o yüzden eğer o döneme denk geliyor ise... Evliliğiniz, ikinci evliliğiniz birazcık daha hassas olacağını, çocuğunuzun daha hassas olacağını düşünebilirsiniz. 7 yaş ile 10 yaş arasında çocuklar birazcık daha geniş bir alanın içerisindedirler. Ee, kıskançlık birazcık daha e, geniş şeydir artık. E, Zor değildir çocuklar için anne babalarını kıskanmaları artık birazcık daha geri plana itmiştir çünkü çocuklar kendi sosyal çevrelerini oluşturmuşlardır okul arkadaşları var mahallede arkadaşları var kendilerine ait bir takım dünyaları var onlar olduğu için e, anne ya da babanın ikinci evliliğinin çocuk üzerindeki olumsuz tesiri daha az olur o yüzden 7 ile 10 yaş arasında birazcık daha rahat bir dönem var. İkinci rahat dönem olarak bunu söyleyebiliriz. 10 ile 12 yaş arası veya 13 yaş arası yahut da şu şekilde söyleyelim. Ön ergenlik döneminde ise çocuklar bir kriz anı yaşarlar. Yani hassasiyetleri biraz yoğundur. O dönemde eğer evlilik düşünülüyor ise çocuklar biraz o evliliğe Adapte olmaları, yeni anneye, yeni babaya adapte olmaları zorluk çekebilirler. Kendilerini birazcık daha anne ve babasından soyutlayarak odalara kapanmalar. Onların içerisine girmemeler ve ruhen sanki tahrip olduğunu hissetmeler daha yoğun olabilir 10-12 yaş döneminde. O yaş döneminde eğer evlilik yapacak, ikinci evliliğini yapacak kişiler var ise çocuklarının bu hallerinin de doğal olduğunu... Ve biraz farklı bir döneme denk getirdik galiba biz çocuğun e, evliliğimizi, çocuğumuzun yaş itibariyle baktığımızı diye düşünülebilir. E, sonraki döneme bakıldığında ergenlik dönemi ve ergenlikle birlikte birazcık daha 18-20 yaşlarındaysa eğer çocuk o yaşlarda evlilikler düşünüyorsa çocuklar için birazcık daha anlayışlı olabilecekleri dönemdir. Sevmeyi, sevilmeyi, yalnızlığı, yalnız yaşayamamayı ...evliliğin bir ihtiyaç olduğunu, kıskançlığın aslında olmaması gerektiğini, herkesin bir yaşamının olabildiğini daha kavramış oldukları bir dönemdir. O dönemde de yine belki birazcık daha ergenlikten sonraki dönemde birazcık daha rahat davranılabilir. Şimdi özetler ise çocuk hangi erken yaşta, ne kadar erken yaşta olursa o kadar iyi olur. 4-7 yaş arasında bir kritik bir dönem var. 10 ile 12 yaş arasında veya ön ergenlik döneminde bir kritik dönem var. O dönemlerin haricinde birazcık daha rahat olunabilir diyoruz ve reklamların vakti geldi. Reklamlardan sonra üvey anne üvey baba kısmına da değinmeye çalışacağım. Çocuklar acaba nasıl hitap etmeli ve diğer e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikte olalım. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Sorularınızla devam edeceğim. Reklamlardan önce yarım kalmış olan bir soru var. Onu cevaplandırıyorum şu anda. Üvey anne ve üvey baba eğer ikinci evlilikler yapılmış ise ne diye hitap etmesi lazım çocukların? Ee, yeni eşimize şimdi bir kere baba diye hitap etmiş olmaları genel anlamda düşünelim aile sistemi açısından eğer bir hanımefendi ikinci evliliğini yapmış ve ikinci eşine çocuğuna baba dedittiriyor ise demesini istiyor ise o takdirde bir kişiyi daha hesaba katmanız lazım eski eşiniz eski eşiniz bu durumdan çok mutlu olmayacaktır yani kendi çocuğunun başka bir kişiye Baba diye hitap etmiş olması babayı yaralar. Dolayısıyla o çocuk da eğer babasıyla zaten görüşüyor ise ki görüşmesi e, çocuk, için, çocuk ruh sağlığı için oldukça önemli. Yani kendi babasıyla görüşüyor olması. O takdirde siz çocuğunuzu arada bırakmış olursunuz. Krize sokmuş olursunuz. Çocuğunuz babasının yanına gittiğinde ona da baba diyor. İşte e, üvey babasına da baba diyor. Belki babası soruyor. O, o kişiye ne diye hitap ediyorsun diye çocuk baba diye hitap ettiğini söylese babası alınacak efendim baba demedim demiyorum dese yalan söylemek zorunda kalmış olacak dolayısıyla baba ya da anne gibi hitaplar ikinci evlilikte üvey babaları ve üvey annelere hitap ettirmek çocuğu arada bırakmak anlamına gelir. Çocuğun sıkıntılı bir hale sokmak anlamına gelir. Anne için de geçerli bu. Eğer bir beyefendi, bir hanımefendiyle ikinci evliliğini yapmış ise çocuğuna da anne diye hitap ettiriyor ise o çocuk kendi annesiyle görüşürken çelişkiler yaşayacak. Hiç fark etmez. Ölmüş dahi olsa, vefat etmiş dahi olsa çocuğun kendi annesi eğer çocuğa anne diye hitap ettirmek zorunda bırakırsanız çocuk kendi annesinin Ruhundaki yansımalarına sanki ihanet ediyormuş gibi, sanki kendi annesini içeride e, incitiyormuş gibi hisseder ona eğer e, üvey annesine anne diye hitap ettiği takdirde. Fark etmez. İsterse çocuk iki yaşında tanımış olsun üvey annesini, isterse bir yaşında tanımış olsun çocuk için fark etmez. Çocuk on yaşına geldiğinde üvey annesine hala anne diye hitap ediyor ise çocuk... Anne sevgisinin, kendi annesinin yokluğunu kendi içerisinde hissede hissede bir başkasını anne diyor ise çocuk e, ruh dünyası açısından baktığımızda çocuk o sırada inciniyor diyebiliriz. Şimdi bunun yanı sıra e, üvey anne veya üvey babalara e, cici anne diye hitap ettiriliyor, cici baba diye hitap ettiriliyor. Yani bunlar evet ara formüller olarak bulunmuş olsa da suni şeyler... Yani şimdi çocuk okulda arkadaşıyla konuşuyor. Babana gittin mi bugün diyor. Hayır cici babamdaydım. Ya çocuk güler. Cici baba kim? Nasıl bir baba? Senin kaç tane baban var? Benim iki tane babam var. Bir babam var bir de cici babam var. Ya da benim iki tane annem var. Bir annem var bir de cici annem var. E öğretmen şimdi soruyor. E, baban derslerinde yardım ediyor mu? Hangi babam? Cici babam mı? Hayır hayır. Yani bu şekerlemeler türündeki... Ara formüller şeklinde bulunmuş olan şeyler de çocuğun dünyasından baktığımız zaman, evet bizim dünyamızda bir şeyler ifade edebilir belki ama çocuğun dünyasından baktığımız zaman çok da öyle işlevsel bir anlamı yok. Çocuğu sadece ezmiş oluruz. Yani peki ne diye hitap edeceğiz? Amca diye mi hitap edeceğiz diye sormuş dinleyicimiz, hitap ettireceğiz. Aslında bunu şöyle yapılabilir belki. Çocuk kendi ruhunda eğer çocuk belli bir yaşa geldiyse yani 6-7 yaşları 8 yaşına kadar geldi o, o yaşlarda yapıldıysa ikinci evlilik. Çocuğun kendi ruhundaki yansımayı e, biraz dinlemek lazım. Amca demek de yine doğru olmaz. Amca biraz uzağı ve çok yakını ifade ediyor. Bakkal amca gibi yahut da benim kendi amcam gibi. Amca da doğru değil. Aslında en çok yaygın kullanılan kelime halk arasında herkesin birbirini aşağı yukarı... Büyüklere hitap tarzı genellikle abi tarzında olduğu için işte Ahmet abi, Mehmet abi şeklinde olabilir. Yahut da Ayşe abla, Fatma abla, işte Gül abla gibi abla tarzında olabilir. Çocuklar bu eğer abla tarzını kullanılır ise çok rahat bir geçiş sağlayabiliyorlar. Çocuk ruh dünyası daha olumlu sinyaller verebiliyor hiç sunileştirmeye gerek kalmadan. Şimdi galiba bu dinleyicimizin tüm sorularına cevap verdik. Ha Bir tanesi kaldı. Dediğim gibi dinleyicimiz tam hissederek bir e, sorunu yazdığı için... ...oldukça önemli için bütün sorularına cevap veriyorum bu dinleyicimizin. Şimdi e, son e, bölümünde şunu sormuş. Eğer bir hanfendinin evleneceği ikinci eşinin de çocuğu var... ...ve kendisinin de bir çocuğu var ise... ...yani... Ev, evlenildiğinde aynı evin içerisinde o annenin ve öbür babanın bir kızı ve bir oğlu var ise aynı evin içerisindeki durumlar ne olacak diye sormuş dinleyicimiz. Evet doğru bir hassasiyet olduğunu düşünüyorum. Siz ne kadar evlenmiş yeni bir yuva kurmuş olsanız da bu iki çocuk birbirlerinin kardeşi değiller. Yani bu iki çocuğu da kardeşleştirmeye çalışmak bu iki çocuğu da birbirlerine yaklaştırmaya çalışmak çok defa sıkıntılı sonuçlar verebilir. Siz ikiniz kardeşsiniz ama hadi girin odanıza yatın diye eğer e, belli bir yaşa gelmiş çocukları aynı odanın içerisine sokulur ise yahut da biz gidiyoruz babanla veya abinle işte Ahmet abiyle biz gidiyoruz. Siz hadi evin içerisinde kalın e, beraber kalın demiş olmak bu çocuklar e, ve çocuğun dünyası açısından bakıldığında sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. O yüzden çocuklar ergenlik döneminde hatta ön ergenliğe geldiği dönemden itibaren yeni tedbirler alınması lazım. Belki işte kurslar vardır, belki yatılı okullar vardır, belki başka türlü çözüm önerileri vardır. Çocukları çok da incitmeden sanki onları evden kovuyormuş gibi evden uzaklaştırıyormuş gibi sakın ha sakın o şeyde kapıttırmadan, kaptırmadan ee, çocuklar bu iki çocuğun ergenlik döneminde yan yana kalmasında belki... Bir takım tedbirler alınmasında fayda var. Çünkü bunlar birbirlerine karşı ilgi duyabilirler, sevgi duyabilirler, muhabbet duyabilirler, hatta aşık olabilirler bunlar ikisi birbirlerine. E aşık da bir sakınca var mı? Aslında sakınca yok. Yani evlendirebilir miyiz? Yani ilahiyatçılar, ilahiyatçı bunu çok daha iyi bilirler. Dinen bir mahsurunun olduğunu da çok düşünmüyorum ben. Olduğunu da zannetmiyorum. Bu ikisi birbirleriyle evlenebilirler. Yani böyle de bir sonuç kötü bir sonuç mu olur yok işte bir kötü bir sonuç olmaz aslında yani annesi babası birbirleriyle evlenmiştir iki kardeş aslında e, üvey, ka üvey kardeş de değil aslında iki ayrı insanın da çocukları birbirleriyle de evlenmişlerdir e, bunda bir mahsur var mı psikolojik olarak çocuk dünyası olarak çok bir mahsur yok bunun içerisinde ha, belli kırıntılar vardır bir takım zorluklar yaşanır mutlaka ama genel anlamda büyük bir sorun yok e, benim söylediğim şeyler sadece şu, çocukları birbirlerine güvenerek de birbirlerine zarar verici vaziyete getirmemek lazım diye ifade edeyim. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Evet, bir başka dinleyicimizin sorusuna hemen geçelim. 9 yaşında bir oğlum, 3 yaşında bir kızım var. Kızım e, Dilbaz, duygularını anlatan, kendini zorla da olsa sevdiren biri. 3 yaşındaki kız. Evet, tabii sevdiririz 3 yaşındaki kız. Oğlum içine kapanık, 9 yaşındaki oğlum içine kapanık. Hayattan zevk almayan, kardeşinden sonra sevildiğini, en önemlisi babasının onu sevmediğini zanneden bir çocuk. Kendisine nasıl davranacağımı bilemiyorum. Konuşmak istediğimde ağlıyor. Aşırı dağınık, düzensiz ve unutkan. Benim için en önemlisi babayla samimi olabilmesi için ne yapabilirim demiş dinleyicimiz. Şimdi eğer çocuk şunu söylüyor ise değerli anne babalar. Kardeşimi benden çok seviyorsun diyor ise siz bu çocuğa şöyle derseniz. Hayır oğlum seni de seviyorum derseniz sadece sözlü olarak bunları söyler iseniz o takdirde çocuğun kıskançlığı ve kendini yalnız hissetmesi daha da artar. Zaten bu seni de kelimesine çocuklar sinir olur. Sana da seni de orada kullandığınız de kelimesine çocuklar sinir olur. Kardeşine ayakkabı aldık yarın da sana alacağız yarında sana alacağız. Kardeşin şunu çok seviyor. Senin de şu sevdiğini yerine getireceğiz. Yani bu durumda çocuk bilinç altında kendisinin ikincil plana itildiğini zaten hisseder, anlar. Kardeşinde bu var, sana da yapacağız. Bu tür bir konuşma çocuğa asla yapılmaması lazım gelen bir konuşma. Eğer çocuk kardeşinin daha çok sevildiği kanaati kendisinde uyanmış ve bunu anne babasına söylüyorsa, anne baba burada bunun doğru olmadığı yönünde çocuğu ikna etmeye çalıştırıcı çalışıcı konuşmalar yapmaması lazım. Bunun kendileri tarafından aslında böyle olmadığını çocuklara, çocuğuna ispat etmeye çalışırken, çocuk kendisinin belki de kandırıldığını aslında... Kardeşim daha çok seviniliyor, seviliyor da annem şu anda onu beni kandırmak için, beni ikna etmek için bunları anlatıyor havasına sokmamak lazım. Çocukla yapacağımız konuşma, çocuğa aktaracağımız bilgi. Şimdi pedagojide şöyle bir şey var. Çocuğun hissettiği şey doğru olmasa da çözülmek üzere doğru kabul edilen şeydir. Çocuğun hissettiği şey... Doğru olmasa da çözülmek üzere doğru olarak kabul edilen şeydir. Çocuk eğer kendisinin dışlandığını hissediyor ise bu böyle değil olsa bile çocuk öyle hissettiği için o öyle doğru kabul edilmesi lazım. Çocuğun içerisinde oluşmuş olan o hissi ortadan kaldırmak için anne baba davranışlarını değiştirmesi lazım. Yani çocuğa akli olarak bir şeyler anlatarak. Çocuğun o duygusunu değiştirmek niyetinde olmamamız lazım. Kardeş kıskançlığı var ise o takdirde veya çocuk söylüyor ise onu daha çok seviyorsun. O takdirde hiçbir söz söylemeden kendi davranışlarımızı kontrol etmemiz lazım. Biraz önce söylediğim gibi çocuklara hitap tarzımız o kadar önemlidir ki söz zaten bir büyül gibidir, bir ok gibidir, kişinin kalbine saplanır kalır. Gel hadi seni de seveyim dediğiniz zaman biraz önce söylediğim gibi çocuk zaten ikinci plana itildiğini hisseder. Dolayısıyla anne babaların belki de en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi çocukla kurulacak iletişimde hangi kelimeleri, hangi cümleleri, hangi vurguyla nasıl kullanılacak, hangi vücut diliyle nasıl kullanılacak konusunda efendim bilgi ve beceri sahibi olmaları lazım aile içi iletişim seminerleri aile içi bilgilendirme toplantıları bu yüzden oldukça önemlidir yani nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum diye söylüyor dinleyicimiz evet buradaki yaklaşım tarzımızda ilk önce kendi psikolojimizi bir kere daha gözden geçirmek yeniden ayarlamak şu şekilde bakın 3 yaşındaki bir kız çocuğu zaten kendini sevdirir Sen, siz istemeseniz de sevdirir ...acır cır, cır bıcır bıcır... ...sağınızda, solunuzda, diliyle... ...tatlılığıyla, saçıyla... ...eteğiyle, üstünüze koşmasıyla... ...zaten kendisini sevdirir. Sizin asıl... ...bilinçli bir şekilde yönelmeniz... ...gerekli olan kişi... ...9 yaşındaki oğlunuzdur. Dolayısıyla siz bir kere bilinç formatlaması... ...yapıp, çocuğunuza bakış... ...açınızı yeniden sorgulamanız... lazım. Çocuğunuzla... ...mış gibi ilgilenme, üzülmesin... ...diye ilgilenme değil... Hayır, çocuğunuzun duygularını parmaklarınızın alır, arasına alırcasına bir ilgilenme olması lazım. Dolayısıyla önce bir kendi bakış açınızı çocuğunuzla gözden geçirmeniz lazım. Babasını işte çok yakınlık duramıyor ve sevmiyor babasını. Yani böyle bir şey mutlaka baba tarafından, işte şu programda keşke baba tarafından dinlenecek olmuş olsa da, yani e, bir baba eğer çocuğunda böylesi bir 9 yaşındaki çocuğunda böylesi bir sıkıntı görüyor ise, hissediyor ise kendisi e, büyük bir dert içerisine girmek üzere e, korku tünelinin başında bekliyor demektir. Çünkü 9 yaşındaki çocuğun 2 sene sonra ön ergenliği başlayacak, ergenliği başlayacak babadan kopuşun zaten doğal sürecidir ergenlik. Ergenliğe giren bir çocuk babadan zaten yavaş yavaş uzaklaşır. Şimdi zaten yaklaşamadıysa Babasından bir kere daha kopar ise o takdirde bu çocuğu nasıl yönlendireceksiniz? Bu çocukla nasıl ilgileneceksiniz? İşte baba çocuğuna kendisini sevdirebilmesi için elindeki bütün argümanları kullanması lazım. Bu iş ciddi bir iş. Bu iş çocuğun elinden kaçırma işi. Bu iş yarın çocuğun başka bir dünyayı Allah göstermesin esrar, eroin, abuk sabuk kişilerle tanışıp Babayı terk etme işi, terk etme süreci. Dolayısıyla böylesi bir durumda baba ne yapacak, yapacak kendisini sevdirecek. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu uç bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Evet, bir sonraki dinleyicimizin mesajını okuyalım. Adem Bey programınızı beğenerek dinliyoruz. Benim 12 ve 3,5 yaşında iki kızım var. Büyük kızım içine kapanık, sessiz, çekingen bir çocuktu, çok üzerine düşerek büyüttüm. Üzülmesin, ezilmesin diye hep hoşgörülü davrandım. Şimdi ise bizim yanımızda umursamaz, yaptığı işin sonucunu düşünmeyen, çok rahat bir çocuk oldu. Okulda ise dalgın, sessiz, utangaç bir çocuk. Hiç sorumluluk vermedim. Kendine güvenmesini sağlayamadım. Her işini ben yaptım. ''Şimdi sorumluluk veremiyorum, beni hiç dinlemiyor.'' ''Küçük kızım da bana çok düşkün, en fak şeylerde ağlıyor, derdini söyle diyorum, söyleyemiyor.'' ''Kreşte ise sessiz, her deneni yapan, sesi çıkmayan, karşısındakine itiraz edemeyen bir çocuk.'' ''Elindeki oyuncağını alsalar sesi çıkmaz, ne de bir arkadaşından istese de oyuncağını almaya cesaret edemez bir çocuk.'' ''Ama evde öyle değil.'' En ufak şeyde kıyameti kopartıyor. Ablasına karşı davranışlarında örneğin. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen yardımcı olun. Bir kitap önerebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi evet, yani bu programları yapmamızdaki kasıt zaten bu. Yani şu geçmişte yapılan hatalar aynı şekilde yapılmasın. Asıl derdimiz o. Yani biz buna çocuk tapınıcılığı demiştik hatırlarsanız eğer. Yani çocukları sevelim diye uğraşırken yahut da çocukları el bebek gül bebek diye uğraşırken farkında olmadan çocukların bütün yeteneklerini aslında öldürüyoruz. Çocuk ayakkabısını giyebilecek yaşa gelmiş iken eğer çocuğun ayakkabısını giymesine izin vermez isek, biz giydirir isek, çocuğun soyunmasına ve giyinmesine, pijamalarını giymesine, eğer fırsat vermez odasını toparlamasına kararlı bir şekilde fırsat vermez isek ki bunları kararlı bir şekilde yaparken belki çocuk o sırada size karşı direnebilir ve ağlayabilir. Ve bunları da sanki ruhumuzda çocuğuma eziyet mi ediyorum acaba diye bakar isek o takdirde yetenekleri gelişmemiş, kabiliyetleri gelişmemiş hatta bize karşı saygısız, bize karşı hürmetsiz bir çocuğun çıkmış olması çok da muhtemeldir. Çocuklara karşı tavırlarımızda e, evet muhabbetimiz olması lazım ve çocukları çok sevmemiz lazım, çocuklarımızla her an içli dışlı olmamız lazım ama bunu yaparken çocukların yeteneklerinin gelişmesi noktasında, çocukların duygu dünyasının oluşması noktasında birazcık kenarda bir yerde durmamız lazım. Bırakalım çocuklar yeteneklerini gelişmesi için fırsatlar tanımamız lazım yürüyebilmesi, konuşabilmesi, koşabilmesi, düşebilmesi, giyinebilmesi, su içebilmesi, masada çatal kaşını kendisi kullanabilmesi, üstünü başını kendisi derleyip toparlayabilmesi, banyoya kendisi girip çıkabilmesi, ihtiyaçlarını, yaşam ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabilmesi için fırsatlar vermemiz lazım. Dolayısıyla her dönemde bu fırsatları çocuğa tanımazsak karşımıza evet üzerimize düşmüş ee, koca bir kütle gibi çocukla altında çocuğun altında kalabiliriz. Ne yapmamız lazım bu saatten sonra? Şimdi iki tane çocuğu var dinleyicimizin birisi küçük, birisi de büyük. Birisi efendim ...üç buçuk yaşında, birisi 12 yaşında. Şimdi birincisinde yaptığı hatayı ikincisinde yapmaması lazım. Yani siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ee, İkinci çocuk, üç buçuk yaşındaki çocuk beni çok seviyor diye düşündüğünüz şey. Aslında çocuk sizi sevmiyor olabilir. Yani sevgiden kaynaklanan üzerinizde bir düşkünlük değil. Hayır, çocuğun bütün dünyasını siz kontrol ettiğiniz için, çocuk kendi kabiliyetleri gelişemediği için çocuk size doğru geliyordur. Bu bakış açısını iyi yakalamanız lazım. Çocuk beni çok seviyor ve peşimden ayrılmıyor diye düşünen anne babalar aslında çok defa şu noktayı kaçırıyorlar. Ben çocuğun ruhunda öyle bir yer almışım ki, öyle bir çocuğun ruh dünyasını elime geçirmişim ki, onu sevgimle, onu karşı aşırı ilgimle, onun bütün işlerini benim kendim yapmam ile, onu koruyucu ve kollayıcı davranmam ile çocuklarım çocuğumu şu anda yeteneklerini öldürmüşüm. Çocuk sadece bize karşı bir yapışkanlık kazanmış kendi yetenekleri olmadığı için. Bunun adı sevgi değildir. Bunun adı aslında tırnak içerisinde söylüyorum. Çocuğu istimal etmektir. Anne babalık demek çocuğun ihtiyacı olduğu zamanki yaşam tecrübelerini vakit geçirmeden çocuğuna kazandırmak demektir. Eğer siz vakti geldiğinde çocuğunuza yeteneklerini kazandıramıyor iseniz... Buna çocuk sevgisi de diyemezsiniz. İşte buna çocuklara duyulan aşırı belki de sevginin bir tapınıcılığa dönüşmesi diyebiliriz. Küçük çocukta bunu artık yapmayın. Çocuğunuzun yeteneklerini kendisi keşfedecek vaziyete gelsin. Büyük çocuğunuzla alakalı olarak da yani 12 yaşındaki kızınız eğer... ...size karşı saygısızlık yapıyor... ...tertipsiz, düşensiz... ...ve birçok şeyi... ...sizden bekliyor ise... ...burada kararlı tutumunuz... ...oldukça önemli. Kurallar ne ise... ...o kurallar bu evin içerisinde... ...uygulanacak diye kararlı bir şekilde... ...durmanız oldukça önemli. Ve size, siz annesiniz... ...size eşiniz mutlak suretle... ...destek olması lazım. Yani evin içerisinde eğer... Rol paylaşımında baba otoritesinin de yokluğunu yaşıyorsanız o zaman bu sorunu çözmeniz çok zor. Mutlak surette baba kendi varlığını evin içerisinde göstermesi lazım. Ve çocuğunuza e, kuralları uygulattırırken çocuğunuzun direniyor veya kuralları uygulamıyor konusundaki çatışmalarınızı artık geçmişte yaptığınız hatalarınızın bir ...semeresi olarak görün ama o çatışmalar yaşanacaksa da çocuğunuz itiraz edecekse de kararlı bir şekilde çocuğunuzun kurallara uyması konusunda direnç gösterin. Önereceğimiz kitap ise tüm bu sözlerimin de içerisinde yer aldığı... Yani e, ailede toplantıların nasıl yapılması gerektiğini, efendim çocuk tapınıcılığına doğru gitmememiz lazım geldiğini, mesafeyle muhabbeti nasıl dengelememiz lazım geldiğini anlatan efendim, kendi e, kitabımızı tavsiye edebilirim. Annelik Sanatı isimli eseri alabilirsiniz. E, detaylı olarak bunu orada görebilirsiniz. Annelik Sanatı isimli eser e, nesil yayınlarından çıktı. Tavsiye edebilirim bu kitabı. Ee, okursanız şu andaki sözlerim birazcık daha derin bir anlam oluşturur sizde. Ee, efendim bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Haftaya salı günü saat 11'de yine birlikte olacağımızı umut ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Efendim hoşçakalın. Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerine veya bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, hafte her Salı ve Çarşamba günü Türkiye saatiyle 11'de Çocuk deyip geçmeyin dinleyin. Uzman pedagog Adem Güneş, yarın büyüklüğünün rüzsâ dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanması istediğiniz sorularınızı boş yazıp boşluk bırakarak 370'ye gönderebilirsiniz. Söz deyip geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi.